dar Memiş Seyit! Beni burası mı Seyit? Evet amca, ben onun oğluyum. <gülüyor> Öyleyse git siz babana siz haber ver. Memleketinden ortakınız mahmutlar. Yavaş ne okuduğunu anlamıyorum. Tamam ben de size terettümanlımadım. Aa, elektrikler gitti. Ay, tam da zamanında. Televizyonu kapatçıydı. Ha tam kaptırmıştık filmi. reklam arasını bekleseydi hiç değilse. Aman cahide. Bu manaydı anne. Ha buzdolabına bak. Baba. Burcu içeride kaldı Burcu korktun mu Gelsene buraya ya Gelemiyorum ki Önümü göremiyorum Sen alsana beni Çakmağını alıyorum baba Al bakalım Bekle tamam geliyorum <gülüyor> Tabansız seni Neden o kadar korkuyorsun karanlıktan? Buldun mu mumları Bir tane kalmış Resim defterim içeride kaldı Aa, Sen de çok masraflısın ee, Ödevim vardı ama Çiğdem gelirken Burcu'nun resim defterini de getir kızım Boyalarını da. Baksanıza son mumumuz da ufacık kalmış. Kaç dakika yanar ki bu? Çabuk gelse bari. Al bakalım defterini. Şimdi biz bütün gece böyle karanlıkta mı oturacağız? Aman yani felaket haline getirdiniz. İnsan karanlıktan ölmez. Resmi yapmaktan vazgeçtim. Elektrikler kesildi diyeceğim. Neden? Mumu ışığında yapıştı Ondan değil. Zaten yapamıyordum. Neden? Yeteneksiz misin? Hayır yetenekliyim. Öğretmen köy resmi yapın dedi. Sen de yap o zaman. Ama ben hiç köy görmedim ki. Görmen şart mı? Hayal edebilirsin. Edemem. İyi, yapma o zaman. Elektrikler kesildi de. <gülüyor> gazete uzatsana çakır. Bu karanlıkta gazete mi okuyacaksın? Filmle ilgili yazılara bakıyorum. Kötü şeyler yazmışlarsa daha az üzüleceğim. Getir bakalım şu resim defterini. Bakalım yetenekli miymişsin gerçekten. E yetenekliyim tabii. Dur bakalım öyle atıp tutmak olmaz. Hmm. Bak bunu beğendim Nedir bu? Hem ne olduğunu anlamıyorsun hem de beğendim diyorsun Bu vazodaki papatyaların resmi Bu sayfadaki de Cumhuriyet Bayramı resmi Eğer merak ediyorsan tabi Sahiden de yetenekliymişsin Ama resimlerin hiç ilginç değil Neden ilginç değilmiş? Hep herkesin görebileceği şeylerin resmini yapmışsın Herkesin göremeyeceği şeylerin resmi yapılabilir mi? Neden yapılmasın? E, kimsenin göremeyeceği şeyleri ben de göremem. Bir tek senin görebildiğin bir şey yok mu? Yok tabi. Hem öğretmen herkesin göremeyeceği bir şeyin resmini yapın demedi. Köy resmi yapın dedi. Zaten o herkesin görebileceği şeyleri de göremiyor. Nasıl yani? E, Basbayağı. Dürbün gibi gözlük takıyor. Yine de burnunun ucunu zor görüyor bunak. Ne güzel işte. Rahatça kopya çekersiniz. Görüyor musun Çakır? Kızlarımızı ne güzel yetiştirmişiz. Küçüğü öğretmenine bunak der, büyüğü de... Ama gerçekten bunak. 120 yaşında var. Ben onun kadar yaşlı olsam kendimi eve kapatırım hiç çıkmam. Kapıcıya bile kapıyı açmam. Ona önce karar verirsin şimdi ödevini yap. Ayrıca öğretmeniniz bunak filan değil. Çok sevimli bir kadın. Ne demezsin. Bütün gün can sakıcı anılarını anlatıp duruyor. Yok efendim, eskiden İstanbul böyle değilmiş. İnsanlar daha nazik, daha çalışkanmış. Eskiden gençler daha vatansevermiş. Eskiden, eskiden, Öyle eskiden... olsun bakalım. Gazeteyi uzatır mısın? Al bakalım gazeteni. Yardımın içinde sağ ol. Tabii yarın öğretmenden azar işitecek olan sen değilsin. Of, of, keşke bir köyde yaşasaydık. O zaman da bir şehir resmi yapmanı isterdi kötülediğin öğretmenin. Özür dilerim bunak dediğim için. Ama ben nasıl köy resmi yapacağım? Pekala pekala tamam. En iyisi ben sana bir köy anlatayım. Sen de onun resmini yap. Aa sen köy gördün mü ki? Gördüm diyemem doğrusu. Ama bir köyde doğdum. Nasıl yani? Öyle yani. Öyle tabi. Babanızın Anadolu'nun bağrından koptuğunu bilmiyor muydunuz? Sen film eleştirilerini okusana caiydi. Dinle Burcu. Doğduğum köyü gözümde canlandırma mümkün değil. Ama kendimi zorlarsam onu gözümde değil de kulağımda canlandırabilirim. Aa, nasıl baba nasıl Durun sen? bakalım, durun durun durun. Hmm. Evet, evet evet. Çiğler işitmeye başladım bile. Bir çıngırak sesi. Tabii ya, kayrağın çıngırağı bu. Kayraktaki. Kırlarda gezip dolaşırdık kayrakla. Her yeri avucunun içi gibi bilirdi. Benim kılavuzumdu. Onun boynundaki çıngırağın sesini takip ederek... ...başka çocuklar gibi dere tefe koşturabilir... ...oyun oynayabilirdim Neden? Sen başka çocuklar gibi değil miydin ki? <gülüyor> Dursana Artık Yeter Muşla Kaçma Elinde Sonunda Yakalanacaksın da Olsa Aa. Nereye Kayboldun Şimdi Kaynak Seni Kurnaz Tilki Buralar Biliyorum Akıllı Sanıyorsun Kendini Kıpırdamadan Durursan Seni Bulamayacağımı Sanıyorsun Ama Yanılıyorsun Seni Duyuyorum ...görmüyorum belki ama kulaklarım seninkilerden bile daha keskin. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> Bak <itmişti senin> yüzünden. <gülüyor> Seni yufka yürekli tilki numara yaptım korkma. Düştüğümü sanman için bilerek yere attım kendimi. <gülüyor> Gördün mü? Bak nasıl yakalandın hemen. Kendini akıllı sanıyorsun ama ben daha akıllıyım işte. Ah, Veysel dedenin ıslığı bu. Bizi çağırıyor. Hadi kaynaklıya dönüyoruz. Hayır, başka çocuklar gibi değildim. Büyülü güçlerim vardı benim. Ama bunu bir kenara bırakalım şimdi. Köyü anlatacaktım sana. Şimdi kulağıma kuzuların, koyunların, horozların sesleri gelmeye başladı. Bunları aşağı yukarı her köyde duymak mümkündür. Ama benim bizim köyde nasıl hatırladığım baston tıkırtıları ve dilsiz ağızlardan çıkan şapırtılar. <gülüyor> şapırtılar mı? Neden ki? Bizim köyde herkes yaşlıca doğumda. Köyün ismini Bahtiyarlar köyüyken İhtiyarlar Köyü diye değiştirmişlerdi. Bizim ailenin dışında tek bir genç bile yoktu. Bütün gençler, orta yaşlılar birer birer aile aile şehre göç ettiği için köyünü terk etmek istemeyen, istesi de terk edemeyecek olan ihtiyarlardan başka kimse kalmamıştı köyde. Yeminin kaptanları yani. Orada bir soğuk su alsana bana. Çay, çay gelsin. Ya, <gülüyor> ya? Hadi yavrum kemik. Az ya. hadi az zât tutma. Ya. Ya şu Ey Eyvallah olsun Eyvallah. gene gel atın dursun çavuşum. <gülüyor> bu atışlarla İstiklal Harbi'de nasıl çavuş yaptın lan seni? Bırak zevzekliği Havet. de oyununa bak sen. Emrin Havet olur çavuşum. Bak bu meret böyle atılır. Ah. ah. Kahveler nerede? Ey gözünü sevdiğimin düşesi. Hala kahve bekliyoruz. <gülüyor> Maraz lan. Amma malısın be! Tövbe de, tövbe de bilek bu bilek! Evladım şu, bir, su söyledin, ne oldu? Ki, hani Dursun Çavuş, senin çavuş yaptıkları geldi benim paşa yapmalıymıştır. <gülüyor> Hadi, atlı kanamada da! Dursun Çavuş, çayları getirir Senin vaziyetin tek varlığa <gülüyor> sözündü Ne diyor bu? Kayrak mı geldi? Sağ duymaz Uydu'nun. Çayları diyor, çayları getireyim mi diyor. Vaziyetim pek parlak değilmiş. Bak seni hedefsize. Akranın mıyım lan ben senin? Daha dünkü çocuksun sen. <gülüyor> Ulan dursun çavuş. Dünkü çocuk dediğin kulaksızlığı da 70'ini çoktan devirdi be. <gülüyor> Ama sen de haklısın gayrı. Ee, el o. Ne de olsa. Cemek kime ıslık çalıyor iflansız? dellettin mi? Ne olacak ki he? Muhtarın Çakır'ı çağırıyor ıslık Aç <gülüyor> Ne işi? Ne yapacakmış Çakır'ı? Size de <gülüyor> be! Oyununuza bakın siz! Fozlara bak fozlara! Ne yapacak? Yengeye haber gönderecek tabii. Ve yengesi onun karısının namazını 40 kırk sene önce kılmadık mı? Hadi hadi hadi sen işine bak işine. Ee, bak ezan saati geldi. İmam Zakir öteki dünya işleriyle uğraşmaktan... ...bu dünyadan haberin yok. İflasız da Kadife. Kaç zamandır haberleşiyorlar. Bizim Çakır da posta. Demeyin yahu. Sana boşuna iflasız dememişler. İflassız ve beysel. Nikahı da bu kahvede kıyarız gayri. de değişiklik olur. Hep cenaze, hep cenaze. Eee, sıktınız ama. <gülüyor> sıktınız. Uğraşmayın benimle be. Varmayın gençlerin üzerine. Ulan Maras pul mu çalıyor ne? <gülüyor> ha? İşte geldi aşıkların postası. Ne haber Çakır? İyiyim. Ne yapıyorsunuz? E, ne yapalım senin gibi dere tepe de koşacak yok. Pavla oynuyoruz. Yine dolandırıyor musun herkesi muhf dede? be! Aa, şimdi dursun şavuşu! Bana tavla öğretecek. Geçer Sonra yen beni de bacak kadar çocuğa yeniliyor desinden Yok öyle <gülüyor> ya ama! Hem sen git de iflasız dedene bir bak bakalım ne söyleyecekmiş sana. <gülüyor> gel Çakır gel, bakma sen onlara. Bakmıyorum ki. Lafın gelişi söyledim bacaksız. Ee? Evet. <gülüyor> Sen nerelerdeydin bu saate kadar? Dere kenarına gittik kayrakla, balık dinlemeye. <gülüyor> Demek balık dinlemeye? Ee, neler anlatıyor bakalım bizim derenin alabalıkları? He? Ne bileyim, balıkça bilmiyorum ki. Yalnız bir ara senle Kadife'ni neden söz ettiler <gülüyor> gibi be geldi. Kes, kes, kes. <gülüyor> bir sana eksiktin zaten. Ee iflasız, balıkların da diline düştün sonunda. <gülüyor> Sizin dilinize düşmekten daha iyidir. <gülüyor> Neymişlerinize düşmekten daha iyi olan? <gülüyor> Sarı kaybettim. Bak gördün mü şimdi? Nereye yuvarlandı bu? İşin yoksa ara. Pire gibi mübarek. Burada işte Dursun dede. Ah, tövbeler olsun. Nereden gördün da buldun şuncağı şeyi? <gülüyor> Nasıl göreyim Dursun dede. ...yuvarlanışının sesini takip ettim. Ya Allah'ın nikmetine bak, bu boğulmadığın kulakları hepimizin gözlerine bedel vallahi. Ne sandınız ya? <gülüyor> Çakır, gelsene biraz böyle. Bana bak, dinle. Git kadifenin öde de ki. Hoppüses! <gülüyor> bu iş bu kadar dursun çavuş. Al şu tavlayı kolunun altına hemen de gel. <gülüyor> Çayları getirebilirsin artık kulaksızsın Rıza. Evet. <gülüyor> hey, dursun çavuş. Var mısın bir oyuna daha? Yok. Benden bu kadara. Hem Aras iki dakikada oynamadan dur. Daha çayım bile gelmedi. Tamam Neysel dedin. Söylerim hepsini. Ha bir de de ki. Tamam. İyice anladın değil mi? Anladım tabii. <gülüyor> Diyeceğim ki. <gülüyor> Sessiz ol. ...bunlar işlerine geleni duyarlar. Tamam. Haa, bak, birazdan ihtiyar eti toplantısına gideceğiz. Oraya gel, oldu mu? Oldu. Hadi hoşça kalın. Hadi gidelim kayrak. <gülüyor> Git bakalım akşam postası. <gülüyor> ee, kim oynayacak benimle? Ben oynamam. Alın <gülüyor> bakalım. Kimse oynamaz artık. ...herkes en az yüz kere yenildi sana. <gülüyor> Yok canım, herkes değil. İmam Zagir'le bir kere bile oynamadı. Ya havle vela, tövbe tövbe. Ee, Aa, da, da, da. İmamın tavla oynadığı nerede görülmüş acanım? canım? Zagir Hadi bak, çayına. Var mısın? Olmaz öyle şey, günah, hadi, günah. Hadi. Bakalım. Gel, gel Kadife anana. huysuz keçim beni <gülüyor> Kardeşi tüylerini bir güzel kırpalım. Aa, bu yaz sıcağında tıraşsız gezmek olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Cadım benim gibi, sesim bile inler gibi çıkıyor gayrı. Eskiden böyle miydi? O tekesin, bu düzlük benim. Bir dakika durmazdın yerinde. <gülüyor> Ya ben, ben böyle miydim eskiden? Hatırlıyorum da. Ha, ha, dur bakayım. Kayrançın mi bu. Dur dedim sana. <gülüyor> Duymadın mı? Çakır geliyor. Çakır. Füüselimden haber var. Gel çakır. Gel kurban oldum. Hoş geldin. Safa getirdin. Merhaba kadifeline. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Çelebi'yi kırpıyordum. Bir yandan da muhabbet ediyoruz iki ihtiyar. Muhabbet mi? Çelebi konuşuyor mu? <gülüyor> Konuşmuyor elbet. Ama söyleneni anlıyor. Anlıyor demek. Peki ne konuşuyordunuz? Ne konuşulur oğul? Olmuş bitmiş şeylerden konuşuyorduk işte. <gülüyor> olmuş bitmiş şeylerden mi? Ne güldün? <gülüyor> Sen hiç olmuş bitmiş şeyleri düşünmez misin? Ne düşünün can? Adı üstünde. Olmuş bitmiş şeyler işte. Bak şu yavru keçinin söylediğine. Sen onu bunu bırak da... ...Veysel dedenden ne haber getirdin? Onu söyle. Veysel dede diyor ki... Demek öyle dede ha? Kadife nene. ...diyormuş ona de. <gülüyor> Gayri... ...anasını babasını yollayıp... ...istesin beni. <gülüyor> tamam böyle söylerim. Hemen gidip müjdeyi vereyim. Annem hayatımda tanıdığım... ...en harika insandı. Bir kere çok akıllıydı. Sonra çok kuvvetliydi. Dünyaya ondan daha güçlü kuvvetli bir kadın... ...gelmiş olduğunu sanmıyorum... Bu yüzden de köyde çok saygı görürdü ve yine bu yüzden son on yıldır köyün muhtarıydı. Fazla konuşmazdı ama konuştuğu zaman büyük dedesi yaşındaki ihtiyarlara bile sözünü geçirirdi. <gülüyor> e, nerede kaldınız canım? <gülüyor> ah, kusura bakma Zehra. İmam Zahir Çetin Çeviz da. ...yukarıdan biliverir mi kolluyor da? Ama o bile bana etmedi. Çolba, işte. çolba! İlahi maraz. iman zakiri de mi uydurdun kendine sonunda? Uydurdu, uydurdu! Bir de şansla çıktı ki. Hiç iman vars edilir mi? Bir yoklama alalım da adet yerini bulsun. Alalım, alalım da görelim kaçımızsa kaçımız değil. Hadi gözün aydın, İflasız. Geliyor seninki. Çakır, ne yapıyorsun sen burada? Mesai dedeye bir şey söyleyeceğim. Hadi bakalım söyle. Sonra da bir koçu git babanı bul dedim. Tamam. Unutmuşum. İhtiyar heyetinde annemin dışında bir genç daha vardı. Babam. Babam hayatında tanıdığım en harika insandı. O her şeyi bilirdi. Bilmediklerini de tahmin ederdi. Dünyada hiç kimse onun kadar çok soru yanıtlamamıştır sanırım. Baba, ne yapıyorsun boş ters tek başına? Ha, merhaba Çakır. Dalmışım, düşünüyordum. Ah, saat üç buçuk olmuş. Tüh, ihtiyar heyeti toplantısına gelecektim. Annem gönderdi beni. Söyle gelsin hemen, yoksa kendini ihtiyar atılmış değilsin dedi. <gülüyor> Demek atacakmış beni heyetten. <gülüyor> Zaten şimdiden atılmış sayılırım. Okula gelecek tek çocuk kalmadı köyde, baksana. Evet, gerçekten kendimden başka bir çocuk göremiyorum etrafta. Aslında kendimi de göremiyorum ya neyse. Peki ne olmuş çocuk kalmadıysa? Öğrenci yoksa ben de artık öğretmen değilim demektir. Bu durumda köyün öğretmeni olarak ihtiyariyetine katılmam saçma olur. Sen de muhtarın kocası olarak katıl. <gülüyor> olur. seni buraya muhtarın oldu. Konuşalım biraz seninle. Tamam. Sen gelmeden önce neyi düşünüyordun biliyor musun? Ne düşünüyordun baba? Artık köyde hiç öğrenci kalmadığına göre... ...ben de artık bu köyün öğretmeni sayılamayacağıma göre... ...dinle Çakır. Korkarım yakında... ...köyümüzü bırakıp İstanbul'a taşınmak zorunda kalacağız. Köyden ayrılıp İstanbul'a taşınacağınızı öğrenince... ...sevinmiş miydim baba? Doğrusu küçük bir çocuktu henüz. İnsan çocukken bütün değişiklikleri az çok sevinçle karşılıyor. İstanbul'da deniz var değil mi baba? <gülüyor> evet. İstanbul'un hem Marmara Denizi'ne hem de Karadeniz'e kıyısı var. Tam ortasından da bir boğaz geçiyor. İstanbul'un denizinde benimle birlikte yüzmek için sabırsızlanıyor. Ben de buradan gideceğimize üzülür ağlarsın sanmıştım. Ağlar mıyım sanmıştın? <gülüyor> Doğru ya sen hiç ağlamazsın. Üzülmüyor musun peki? Bilmem sen üzülüyor musun? Üzülüyorum tabii Çakır. Bu köye iyice alışmıştım. Tam 12 senedir burada yaşıyorum. Seviyorum burayı. Annenle burada tanıştık. Sen burada doğdun. Üzülüyorum tabii. Meyve ağaçlarını... ...küçük evlerini özleyeceğim. Meydandaki çeşmeyi... ...ihtiyarları da özleyeceğim. Sonra horoz seslerini... ...keçileri de özleyeceğim. <gülüyor> Bu dersliği de özleyeceğim. Kara tahtamı, kürsümü... İhtiyar heyeti toplantılarını bile. Ama... ...ama döneriz belki değil mi baba? Döneriz, döneriz. Döneriz belki... Hadi bakalım bu kadar üzün yeter. Artık gidelim. İhtiyarları daha fazla bekletmeyelim. Onların yaşında beklemek... ...büyük israf sayılır. İşte böyle. Ama kuşkusuz hiç kimse... ...fotokopi kardeşler kadar sevinemezdi bu işe. Fotokopi kardeşler de kim? <gülüyor> İkiz teyzelerim Ayşegülle ile Gülayşe. Anneleri babaları... ...erken yaşta ölünce annem yetiştirmiş... ...kız kardeşlerini. Annem ne kadar... ...şişman ve güçlü kuvvetliyse... Teyzelerim de o kadar sıskaydı. Sonra annem ne kadar akıllıysa teyzelerim de o kadar aptaldılar. Annemle teyzelerim kardeş olabileceklerine inanamazdım. Köyde kendi yaşlarında delikanlı olmadığından teyzelerim evlenememişlerdi. Oysa otuzlarına dayadıkları merdivenin son basamaklarında olmalarına karşın güzel sayılırdılar. Yani öyle söylenirdi. Çakır yavaş ol, koşma deli gibi düşeceksin şimdi Sen ne arıyorsun bu sıcakta bahçede Gülay teyze? Bir şey aramıyorum, hem Gülayşe teyze deyip durma bana Adım Gül, senin öbür tekin nerede? Öbür tekin mi? Pabuç muyum ben? Ne bileyim, pek ayrı dolaşmazsınız da Konuşmuyorum onunla kavgalıyız Neden, ne oldu ki? İmzalı Edüs'ün kartpostalımı almış. Geri vermiyor. Bir karton yüzünden bir kısıştır Üzüya yani. O kartpostalı kaç ay bekledim biliyor musun sen? Gece beni uyurken aşırı çekmecemden. Hırsız. Sen de jandarmaya haber ver. İyi git başından Çakır. Asabım bozuk zaten. Cinayet çıkmasın. Hem içeri git de sor bakalım oca doloz Ayşe'ye. Zeki programı başlamış mı radyoda? İyi tamam. Sen de durma artık bu güneşin altında. daha da sulanacak. Sopma o köpeği içeri. Ay gitti bile deli şey. Çakır. Çakır sen misin? Ay o köpeği içeri sokayım deme. Bak bütün gün canımız çıktı evi temizleyene kadar. Onun adı o köpek değil. Kayra. Bak hiç söz dinliyor mu? Hem sen ne arıyorsun bu saatte burada? Gidip tepinsene dışarıda. Sen git tepin. Gül teyzem Zeki Bülent'in programı başladı mı diye soruyor. Gül benim. O senin Ayşe teyzen. Hem neden gelip kendi sormuyor? Konuşmuyormuş seninle. Ama karıştırdı şu radyoyu şimdi Babaannem nerede? Odasında Yine ölüm döşeğinde Babaanne Babaanneme gelince Babaannem Sanırım doğduğundan beri ihtiyardı Her zaman ölmek üzere olduğunu söylerdi Bildiğim kadarıyla hayatının son 20 yılını ölmek üzere yaşamıştı ...bir yirmi yılda aynı şekilde geçireceğinden hiç kimsenin kuşkusu yoktu. Babaanne. Ay. Ben geldim. Oy. Hasta mısın? Hastayım evladım. Ay çok sancım var. Neren Ay. ağrıyor? Her yanım ağrıyor, her yanım. Ölsem de kurtulsam artık diyorum. Tövbe tövbe. Allah'ım sen büyüksün. Tövbe estağfurullah. Tehze tehze tehze Sen orada yatarken köyde neler oluyor haberin yok. Ha neler oluyormuş köyde? <gülüyor> ne vereceksin söylersen? Beş kardeşi ister misin ha? Söyle hadi çatlatma insanı. Kadife Nine ile Veysel dede evlenecekler. Ha? Kadife Nine ile Veysel dede evlenecekler mi? <gülüyor> Hanımefendinin kart postanını almışız. Otanmaz. Edis'in ayıltı önce ben mektup yazmıştım. Canım bunu herkes biliyor. Neyse sonra anlatırım. Hem sen iyileş önce mi? İnanmıyor, şu kuş uçmaz, kervan geçmez köyde. Alkışlar yok bunun. Yakında buradan gidiyoruz çünkü. Aa, gidiyor, gidiyor mu? muyuz? Gidiyor musunuz? Gidiyoruz tabii. Ne demek yani? Nereye gidecekmişiz? İstanbul'a. İstanbul mu dedin? Aa, sen? A -a. dur bakayım. Uydurmuyorsun değil mi? Uydurmuyorum. Babam söyledi. Aa, inanamıyorum. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gerçekten mi? Ne zaman söyleyeyim? sonunda burada? Ne Aa, zaman? Neler oluyor? Dedin? Neler oluyor orada ne bakayım, alıyoruz. nereye gidiyormuşuz, ne tepinip duruyorsunuz söylesenize. Bak Fitnat teyze bile ölüm döşeğinden fırlayıp da geldi, İstanbul'a gidiyormuşuz Fitnat teyze İstanbul'a. Hay hadi, cehenneme kadar yolunuz var bana dokunmayın da, şuradan şuraya kıpırdamam ben, benden bugün yarın öleceğim zaten. Kendi köyümde ölmek istiyorum, gitmem İstanbul'a falan. İyi gidiyoruz İstanbul'a gidiyoruz. Gerçekten gidiyoruz. gidiyoruz. İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul gidiyoruz. Oh! İstanbul gidiyoruz. Oh! Kurtuluyoruz oh! buradan. Oh! Oh! oh! Harika! Böylece evde kimin yaşlı keçi, kimin keçi yavrusu olduğu meydana çıkmıştı. İkiz keçi yavruları habiri alır almaz pılıyı pırtıyı topladılar. Taşınmamıza kadar geçen bir ay boyunca su bardaklarını bile paketlerin içinden çıkarıp kullanmak zorunda kaldık. Partide verdiler mi bari? Ne partisi? Veda partisi. Kadife Nine ile Veysel Dede bayramdan sonra yapmayı düşündükleri düğünü bizim taşınmamızdan bir gün önceye aldılar. Bu da bir tür veda partisi sayılabilirdi. Bütün köy halkı kahvede toplandık. 15-20 kadar ihtiyar ve biz yani. Tabii darbuk acı ile zurnacıyı da unutmamak gerek. Bayanlar baylar, ben ve saz ekibim bütün bir gece boyunca... Neşenize neşe katmak için buradayız. Ne gibi yahu <gülüyor> kendimden başka bir tek zürmeti işte. <gülüyor> <gülüyor> Köy yerinde darbuka. Hadi hayırlısı. Eee görüp görü son düğünde ne de olsa. Biraz yakalı olsa falan <gülüyor> Belli olmaz orası. Daha bir sürü bekar var köyde. Veysel dedi, sen de çakı gibi olmuşsun maşallah. Azıcık pastlanmış ama olsun. <gülüyor> öyle kadar. deme, öyle deme. O tamam. paslı çakı bundan böyle muhtarınız olacak, canınıza okur sonra. Kalbimizdeki muhtar hep sensin Zehra. <gülüyor> İster misin? Zehra İstanbul'a gidince oraya da muhtar olsun. <gülüyor> olur mu olur deli Zehra bu sana. <gülüyor> Çakır, babaannen nerede gördün mü? ...hiç görmüyorum son zamanlarda. <gülüyor> Kes dalgayı da düzgün cevaplar Soytarı. İçeride Kadife yanında. Teyzemelerle birlikte. Ben de yanlarına gideyim. Annemin pek keyfi yok. Eee ne haber Çakır? Seviniyor musun gideceğinize? <gülüyor> he? Gidersin gidersin. Gidince de iki günde unutursun bizi. Vay Kayrak. Ne haber oğlum? Seni haylaz seni. <gülüyor> Veysel dede gelsene biraz konuşalım. Söyle hocam. Çakır git bak bakalım annem bir şey istiyor mu? İyi gider bakarım şimdi? <gülüyor> Yürü hadi hadi. Anne inat etme artık yarın erkenden yola çıkacağız. Daha hiçbir eşyanı hazırlamamışsın. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Zehra kocana da söyle ben burada kalıyorum. Ne yapacaksın babaanne? Zaten ölmek üzere Hiç bir yere gitmem. Üstüme varmayın. Aa. Bugün yarın öleceğim ben. Kendi köyümde ölmek istiyorum. Sen ölecek filan değilsin anne. Turp gibisin. Bizi bile gömersin sen. Hem burası senin köyün filan değil ki. Topu topu 12 senedir burada yaşıyorsun sen. Hem senin keçilerin de yok. Ne keçisi? Çakır gelsene bir dakika. Hiç. Bir kör lazım oldu da. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Ee, işin aslı bir şey isteyeceğim senden. Babam demin ne söyledi sana? Ya, onu bırak da şimdi sen beni dinle. Bugüne kadar seninle oyunlar oynadık. Birçok defa dertleştik. Ha? Elimde doğdun sayılır zaten. Ben seni canım kadar severim. Söyle bakalım. Sen de... Veysel dedeni seversin değil mi? Severim tabii. Hem kayrak da seviyor seni. Söyle hadi. Senden bir şey isteyecek olsam beni kırmazsın değil mi? Kırmam tabii. Ne istiyorsun? Peki çok değerli bir şeyini verir misin bana? Ne istiyorsan verin. Ne istiyorsun? Tamam. Kayrağı bana ver. Kayrak mı? Olmaz. Onu ver hemen. Hem o benimle gelecek, İstanbul'un denizinde yüzeceğiz onunla. Ee, Dünle çakır. Kayra sana verdiğimde ufacıktı da, elim kadardı. Onu kendi ellerimle beslerdim. Köyden giderse mutsuz olacak. Şehirde yaşayamaz ki o. Bir, bir apartman dairesinde ölür üzüntüsünden. Ama, ama ben onu çok seviyorum. E, tabii tabii ama e, sevdiklerimizin iyiliğini düşünmezsek onları seviyor sayılmayız ki. E, yine de sen bilirsin. Onun e, kendi keyfince peşinden sürükleyecek kadar bencilsen e, başka tabii. Hayır değilim. Aferin, aferin. Diyorsun tabii ki. E, Kayra bana bırak ha Çakır. E, ben ona burada senin kadar iyi bakarım. E, köye tekrar geldiğiniz zaman da e, yine birlikte oynarsınız. Tamam ama... ...Kayrak kendisi istiyor bakalım kalmayı? İstiyor musun Kayrak? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü bak. Kayran köyde kalmak istediği anlaşılınca... ...onu Veysel'e diye bırakmaktan başka çarem kalmamıştı. ''Bana sorarsan en doğrusunu yapmışsın.'' dedi babam. Öylece anladım ki kimi zaman en doğrusu insan için en acı verici olandır. İyi de ben en doğrusunu yapmak istemiyordum ki. Bütün neşem kaçmıştı. Ağlayacaktım neredeyse. Ama hayır ben asla ağlamazdım. Müziğin sesi aklımın sesini bastırsın diye gidip darbuk acının yanına oturdum. Düğün bitene kadar da oradan kalkmadım. <Gülüyor> Artık bir ara verelim darbukacı. Tam üç saattir aralıksız çalıyoruz. Hem ben gideyim de demleneyim biraz çaktırmadan. Hadi öyle olsun bakalım. <gülüyor> Amma madrak ya. <gülüyor> ya onca köy dolaştım. Onca düğünde darbukacı aldım. Yine de bunca göbek atan ihtiyarı bir arada görmedim. <gülüyor> ne oldu darbukacı çalmıyor musun? <gülüyor> Daha bu kocuğun, senin adın yok mu? Ha? Aa, evet unuttum. Aa! <gülüyor> Hiç insan şey adını ya? Ya ben unuttum işte. Yıllardır darbukacı aşağı darbukacı yukarı. Unuttum senim ben. Ya hem böylesi daha iyi. Ya diyelim ki adım Mehmet ha. O zaman beni başka Mehmetlerle karıştırabilirler. Darbukacı olunca hiç karışmıyor. Senden <gülüyor> başka darbukacı yok mu? Ya olmaz mı? Dünyada tam sekiz bin tane darbukacı var. <gülüyor> Ama hiçbiri benim bulunduğum yerde bulunamaz. Nedenmiş o? Ya nedeni var mı? Bir köyde zaten bir darbukacı varsa beni çağırmazlar. Evet. Ben bir köye gidince de başka bir darbukacıyı çağırmazlar. Hey darbukacı! He? Bitti mi ben sana hemen kaçmak var mı? Pınar başını çalsana Pınarbaşı'nı! Sonra, sonra, sonra! <gülüyor> Maras, söyle ya. arkadaşlarına patlamasınlar. <gülüyor> ya ben de insanım ya. Hem sizin gibi genç değilim. Orda çekiyorsunuz kafaları Darbuk yani. Hacıki kader bir şey içmek yani. diye Sormuyorsunuz be İstediğin rakı olsun senin be İstemem istemem <gülüyor> istemem İş başındayken içmiyorum Bir <gülüyor> <İş başındayken içmiyorum. gülüyor> <Niye> öyle diyor <gülüyor> bir böyle diyor Bak bak ya bak ya bak ya bak ya bak. Ya bunların ya hepsi ya asırlıkçılar ya ama Beni bile devirirler be Ben yoruldum ya çalmaktan ya Onlar ya oynamaktan ya yorulmadı ya Şişt, ya Hey söyle ya bakalım ya Dostum ya Çakır Bak bak, kasketimi beğendin mi ha? Yeni aldım. Kasabadan. Dünyanın parasını saydım. Ama yakıştı ha, değil mi? Ha? Bana bak, gerçi kesecek pek kız yok burada ama... ...şerkizler var, bak bak bak bak. Onlar için biraz ama toy kal kalıyoruz değil mi? Bize bakmazlar değil mi ha? Bana bak, sen keser misin kızlar arasına? Tamam be, kızları kesmek. Bak şimdi şöyle, kız orada ileride oturuyor tamam mı? Başka yok, yok. şeylerle ilgin gibi yapıyor, böyle arada sırada böyle yan yan bakışlar atıyor etrafına. İşte o zaman sen kasketini yana doğru çevirip böyle eğip en yakışıklı klarkını çekiyorsun. İşte böyle, bak bana. Oh! He. O zaman kız gözlerini kaçırıyor, sonra sana dil çıkartıyor falan filan, işte böyle şeyler. Yapma da hızlı konuşuyorsun, hiçbir şey anlamıyorum. Bana bak, kız kesme kolay iş ha. Zor olan sonrası. Sen hiç kız kesmedin mi yani? Ya halbuki, halbuki yakışıklı çocuksun be. Şişt, söylemedin ama. Şapkanı, şapkamı beğendin mi? Ha? Beğendin mi beğenmedin mi? Söyle. Bunu söyleyemem çünkü şapkanı göremiyorum. Niye? Körüm ben körüm. Ne diyorsun ya? Vay be. Ya bana bak hiç çaktırmıyorsun ha. <gülüyor> Tuttum seni çakır. <gülüyor> Sen böyle güzel misin? Yok mu? Ya herkesin köy olması şart mı be? Hem Zurnacılar ben bir köy sayılırız işte kendi çapımızda. Bak, i̇ki kişilik köy olur mu? Ya neden olmasın? Bak sizin köyde de 20 kişi var ya da yok. Yine de köy sayılıyor değil mi? İyi de bizim köy geçmiyor. Zurnacıyla sen geziyorsunuz. E ne yapalım zurnacıyla ben seyyar köyüz işte. <gülüyor> evet, öyle olsun. Peki zurnacıdan başka dostun yok mu? Var sen varsın <gülüyor> ya bak tanıştık dost olduk. Dost olduk? <gülüyor> Olmadık mı? Şimdi bak ben buradan gidince ara sıra dostum çakır ne yapıyordur şimdi diye düşünürsen. Sen de arada bir acaba bizim darbukacı ne işler çeviriyor diye düşünürsen... İşte biz seninle dost olmuşuzdur demek ki. Sonra mutlaka karşılaşırız tekrar. Değil mi e, çabuk. Çabuk. Sen sarılırsın bırak Ne silah? Evet. Ya deli misin? Bir kaza çıkacak oh. elinde. Vay! Sağ olsun ağrı Gördün mü bak? Tanrım siz ne biçimsiniz Evet bu düğünde burada biter. <gülüyor> Ya hep böyle, hep böyle, hep böyle be! Zurna, gel buraya! Gel, gel, gel, gel! gel. Ah. Ya başım beladan kurtulmuyor bir Her türlü işleri, be! Başımdan ya. vurmadılar ya. ki! Ya. Ya. Benim suçum Elif Herif havaya ateş edeceğim diye tuttu, beni vurdu. Hep de seni buluyor bunlar ha! Ya. Hadi ya. gel, gel, gel! Gidelim de seni bir tamir ettim! Ha. Hoşça kal Çakır! İyi Sevdim seni ha, kıyak çocuksun! Gene görüşeceğiz, hadi hoşça kal! Güle güney kalbukacı! Baba, söylesene, o düğünden sonra hiç karşılaştınız mı darbukacıyla? Aslında evet, hem de çok şaşırtıcı bir biçimde. Babaannemin o düğün sırasında kaybolduğunu söylemiştim size, değil mi? Oh, tamam. Her şeyi yükledik kamyona. Ah, annem hala yok mu ortalıkta? Yok, hiçbir yerde yok. Köydeki bütün evleri didik didik aradık. Ahırlara bile baktık, yem torbalarına bile... Ben kamyoncularla konuşayım da bir iki saat daha beklesinler bari. Annemi bulmadan gidemeyiz. Peki Çakır nerede? Bahçede. İflassız Veysel'le konuşuyor. Kayra iyi bak Veysel dedi. Sen hiç merak etme. Gözüm gibi bakarım. Boynundaki çıngıral çıkartma sakın. Böylece İstanbul'dan duyabilirim sesini. <gülüyor> olur olur çıkartmam. Çakır! <gülüyor> Hazır mısın gitmeye oğlum? Ben hazırım, babaannem bulundu mu? Ay ne gezer, odunluklara bile baktık. Kullanılmayan sobaların içine bile. Seslenirsek duyarda gelir mi acaba? Deneyelim. Çaresizliğimizi acır gelir bakarsın. Fitnat teyze. <gülüyor> babaannem. Fitnat teyze. <gülüyor> babaannem. <gülüyor> ha, deri de kim böyle? Evet. Aradınız. Şu, bu yanımdaki güzel bayan olabilir mi acaba? Tarbukacı. Aaa Fitnat teyze. teyze. Anne. Nereye kayboldun sen? Konuşmuyor konuşmuyor. Boşuna soru sormayın konuşmuyor. Kafası bozuk çünkü. <gülüyor> Dün gece çaktırmadan gelip bizim buraya hurdaya saklanmış. Biz de getirdik işte. <gülüyor> ne haber dostum Çakır. Ha? Beni bu kadar çabuk göreceğini <gülüyor> sanmazdın değil mi? <gülüyor> Bana bak yolculuk nereye? İstanbul'a gidiyoruz. Aa öyle mi? Ne güzel. Ama köpeğim kayrağı burada bırakmak zorundayım. Ya üzüldüm senin için ya. Peki peki sen neden ağlamıyorsun? Ben hiç ağlamam da ondan. Vay be sandığımdan da sıkı bir çocuk musun ha? Ama insan arada sırada olsa da böyle ağlamalı bence ha. Doğru dürüst ağlamazsan doğru dürüst üzülemezsin. Bak benim şimdi gitmem gerekiyor. Ama tekrar karşılaşırız nasıl olsa. <gülüyor> Biz de İstanbul'a gidiyoruz. Hoşçakal Çakır. Siz de hoşçakalın. Bundan sonra annenizi böyle başıboş da bırakmayın bakalım. Hadi. İşte böylece yola çıktık. Babaannem yol boyunca hiç konuşmadı. Teyzelerim de hiç susmadılar. Ertesi gün öğlene doğru vardık İstanbul'a. Ben şaşkınlıktan sarhoş gibiydim. Çünkü hayatımda hiç duymadığım sesler duyuyor, hiç almadığım kokular alıyordu. Her şey o kadar heyecan veriyordu ki Kayra'nın yanımda olmayışına üzülme fırsatı bile bulamamıştı İşte sonunda yeni evimize geldik. Ay hem de beş katlıymış. Beş katlı bir evde mi oturacağız baba? Hayır biz bu apartmanın üçüncü katında oturacağız. Şimdi. Fitnat teyze sen de beğendin mi yeni evimizi? Konuşmayacak mısın? Boşuna uğraşma konuşmuyor. Evet kafası bozuk çünkü. Of bacaklarım da amma uyuşmuş. Neyse kamyon bizden önce gelmiş. Başlayalım mı taşımaya, Zehra bacım? Evet evet, hadi bakalım, hadi bakalım, bir an önce işe koyulalım. Taşıyacak eşyamız çok biliyorsunuz çocuklar. Evet, tam 13 tane mukavva kutumuz var. Öyle mi? Evet. Ayrıca 3 büyük kurcumuz, 5 bavulumuz, 2 sepetimiz, 5 yatağımız, 2 kanepeviz, 3 koltuğumuz, 12 sandalyemiz. Ayy, yeter oh de... çakır. Deli posteki gibi derler ya, bu da öyle. Her şey sayıyor. Her şeyi saymasını ben söyledim. Böylece işlerini daha rahat hallediyor. Bu doğruydu. Adımlarımı bile saydığım için yolumu bulmakta zorlanmıyordum. Kayrak da yanımda olunca neredeyse gözleri gören bir çocuk kadar rahat hareket edebiliyordum. En azından köydeyken bu böyleydi. Biri büyük iki masa var, üç elbise dolabımız. Ay Giter, yeter çötür. Huysuz teyzemiz var. <gülüyor> Sen bırak o kutuyu bana lazım. Bir yerini inciteceksin. Kitap kutusu taşımak içindekileri okumaya benzemez. Önce annemin çıkmasına yardım et istersen. Kızlar kızlar size şu küçük kutuyu yükledin bakalım hadi. Ha, çakır. çakır bırak onu yavrum sen kendin gel yeter. Bana ne ben de bir şeyler taşımak istiyorum. Kutu, yedi, sekiz, kursu, on, Kes artık on, saymayı on, Çakır. Iki, Amma da ağırmış bu ya. Ay, tamam işte bu son koltuk. Sabret biraz daha. Sen de doğru Olsun. tut şunu Ayşe. Bak şimdi kayacak elinden. Ben doğru tutuyorum zaten. Sen kendine bak. Hem bana Ayşe deyip durma. Benim adım Gül. Hayır efendim. Gül benim. Hmm, ne oldu? Yoksa sonunda siz de bir kendinizi birbirinize karıştırmaya başladınız? Sen sus bakalım. <gülüyor> Ayşe gülle. Gül Ayşe'nin nesi var anlamıyorum. Sen neyi anlıyorsun ki? Ah dikkat etsene düşüreceksin beni. Ay dizim. Gördün mü? Senin yüzünden düştü işte. Buyurun efendim. Ah şey. Ay kusura bakmayın. Koltuk düşünce sizin kapıya çarpmış olacak. Ay, evet rahatsız ettik sizi. Rica ederim. İki zarif bayan tarafından rahatsız edilmek bir zevkti benim için. O durunda kalkmanıza yardım edeyim. Yeni üst kat komşularım sizler olmalısınız. <gülüyor> ah Kendimi tanıtmayı unuttum. Adım Necati. Benimkine Gül. Gül İkinizin de ismi Gül mü Çok memnun oldum hoş geldiniz Bir yerinize bir şey olma diye Gül Hanım Yok hayır, hayır iyiyiz. Müsaade ee, edin de size yardım edeyim Ay hiç zahmet etmeyin Necati Bey Ay yeterince rahatsızlık verdik zaten Teşekkürler Zaten işimiz bitmişti Sizi daha fazla alıkoymayalım Lafı mı olur efendim Bir şeye ihtiyacınız olursa sakın çekinmeyin Elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım benim adım da Çakır. Sorduk mu? Bak bacaksız ben çocuklardan hiç hoşlanmam ona göre. Tepemde tepinip kafamı şişirirsen... ...olacakları kimse tahmin edemez. Hadi şimdi yaylan bakalım. Görürsün sen tepinmeyi adi herif. Ay ne hoş adamdı. Çok da kibar. Bekar mı acaba? Rezil herifin bir. Ama sen ne anlarsın? Kızlar o koltuğu şuraya bırakın bakayım. Sonra da fısıldaşmayı bırakıp gelin de bana yardım edin. Şimdilik şu berbat Necati Bey dışında her şey yolunda gidiyor gibiydi. O akşam babam bana muhteşem bir oyuncak hediye etti. Şöyle bir metrelik bir tahta çubuğun ucuna yerleştirilmiş güzel bir tekerlek. Tekerlek mi? E, a, bu mu muhteşem oyuncak yani? Gözleri görmeyen bir çocuk için muhteşem tabii ki. Tekerleğin üzerinde döndüğü zaman çın çın öten küçük çıngıraklar vardı. Onu elimden hiç bırakmıyordum. Böylece evin içinde oraya buraya çarpmadan dolaşabiliyordum. Kör yerine mi geçiyordu yani? Hayır ondan daha iyiydi. Hem küçük bir çocuğun eline baston yakışmaz diyordu babam. Ayrıca o gecenin benim açımdan güzel oluşunun bir nedeni daha vardı. Yeni evimizin elektrik tesisatındaki bir arıza yüzünden tıpkı bu gece olduğu gibi karanlıkta kalmıştık. ...kör bir çocuk için karanlıkta kalmak... ...neden güzel olsun ki? Çakır! Koltuğuma kadar yürümeme yardım eder misin lütfen? Tabii karanlıkta adam. önümü göremiyorum da. Hemen! Tüh! Damlayan musluğu onaracaktım bu akşam. Bütün işler yarına kaldı. sesleni. Ah. Fitnat teyze oturduğu yerde uyuya kalmış galiba. Gidip yatağına yatsana anne. Boynun tutulacak. Ay ne var? Ne oluyor? Ay ah, kör olmuşum. Kör olmuşum Nazım, hiçbir şey göremiyorum. <gülüyor> Karımdan kör ettiniz beni. Ya bir de gülüyorsunuz değil mi? Kör olmadım babaanne. Yalnızca elektrikler kesik. Ha, <gülüyor> öyle mi? Ay ne vardı sanki şu İstanbul'a gelecek ah elektriklerini de kesik, her şeyi kesik. İyi değilim ben çocuklar. Hadi yatağıma götürün beni. Götürmesini ay. götürelim de biz de önümüzü görmüyoruz ki. Çakır ay. götürür şimdi seni. O görmeden de gidebiliyor istediği yere. Tabii götürürüm. Hadi gel baba. Dur, dur, dur yavaş. Her yanım ağrıyor, her yanım ağrıyor. Sabah çıkar mıyım bilmiyorum. Ay. En azından konuşuyorum. Bütün gece böyle karanlıkta mı oturacağız? Büyütmeyin insan karanlıktan ölmez. Ama daha bir sürü işimiz var yapılacak. Evde hiç mum olmadığına emin misiniz? Yok tabii hiç aklımıza gelmedi ki. Bu saatte açık bakkal da olmaz. Komşulardan istesek. Kimseyi tanımıyoruz ki. Tanıyoruz. Alt komşumuz Necati Bey var ya. Aa tabii ben gider isterim şimdi. Ay sen zahmet etme ben giderim. Ah ilk benim aklıma geldi. Önce ben giderim. Yok canım ilk ben düşündüm. Burada tuhaf işler mi dönüyor yoksa bana mı öyle geliyor? Ben de anlamadım Ay. doğrusu. Dur bakalım. Ay, i̇kimiz birden gideriz öyleyse. Bir mum istemeye iki kişi gidilir miymiş? Ben tek başıma giderim isterseniz. Hı. Evet en doğru çözüm bu galiba. Böylece tartışmanıza da gerek kalmaz. Ama enişte yani olmaz ki. Ay, çakır yolu bulamaz. Neden bulamayacakmışım? Dört adım sonra on basa bak sonra dört adım daha kapının zili sol tarafta. Benim boyumun yüksekliğinde. Ah. Evet, çakır gidecek. Tartışma bitmiştir. Neyse ki o çocuk düşmanı Necati Bey de bu türden acil durumlar için bum bulundurmayı akıl etmemişti. Böylece o gece hayatımın mutlu gecelerinden biri oldu. ...ama sonraki gün pek de o kadar iyi geçmeyecekti benim açımda. Burcu, neyi düşürdün? Şey, tuvalete gidecektim, mazoya çarptım. Kestin bir yerini? Yok hayır, ben korktum yalnız. Dikkat etsene kızım, kendini yaralayabilirdin. Ne diye karanlıkla gitmeye kalkıyorsun ki? Kendini küçük çakır mı sandın yoksa? Bilmiyorum. <gülüyor> Evde cam porselen ne varsa kırıyorsun. Ayak altında dolaşacağına otursana bir köşede uslu. usta. Uslu. Ben de yardım etmek istiyorum. Ç Aa, çakır böyle yardım mı olur? Eşyaları yerleştirmekle uğraşacak yerde sürekli senin kırıp döktüklerini temizlemekle uğraşıyorum. Sana bundan sonra Şangır Çakır diyelim. Tamam mı? Hı. Çok komik. Hayır hayır. <gülüyor> Kısaca kır diyelim Çakır'a bundan sonra. Uğraşmayın Hı. Çakır'la Gülenşe. Alet çantam nerede benim? Banyoda bırakmışsındır. Ben gidip getiririm. Sen dur. Oh. Oh. Çakır. Çakır çakır çakır. Bütün kırılacak şeyleri mayın döşer gibi yol ortasına dizerseniz ne yapsın çakır? Yavrum. Bir şey oldum bir yerine. Şu kırılacak şeyleri ne diye evde bulunduruyoruz ki? Çok saçma. Kırılıyorlar işte. O da doğru ya. <gülüyor> Çakır, bak bu torbada babaannenin seccadeleri var. İstersen bunları götürebilirsin. Kırılmazlar. Hani nerede göremiyorum. <gülüyor> ben götürürüm yavrum. Annem konuşmuyor mu gene? Yine konuşmuyor. Ve yine ölüm döşeğinde. Çakır. Kitaplarımı yerleştirmeme yardım eder misin? <gülüyor> Kim olduğunu sormadan sakın açma Çakır. Kimsiniz? Ben üst kat komşunuzum evladım. Aç. Açayım mı baba? <gülüyor> Aç bakalım neler olacak. İyi günler evladım. Ben şahiste teyzenim tezdenim. Anneciğin evde mi? Cevap vereyim mi baba? Aman Çakır. Ay, hoş geldiniz buyurun. Merhaba hanım kızım. Bir tanışalım diye geldim, e, yeni taşındınız bir şeye ihtiyacınız var mı diye soracak. Buyurun, buyurun buyurun içeri girin. Ay, ortalık biraz dağınık gerçi ama. Olsun olsun önemi yok. Ah sen bir de bizim evdeki dağınıklığı gör. Her gün canım çıkıyor vallahi toplayacağım diye. Oğlun da pek güzelmiş Allah bağışlasın. <gülüyor> o benim oğlum değil yeğenim. Matkap nerede Ayşegül? Bir konuğumuz var abla. Ah, hoş geldiniz kusura bakmayın biraz işim var. Şu rafları vidalayacağım yerlerine. Evin hanımı mı? Evet, evet. Ben Zehra. Ne? Kusura bakmazsınız değil mi? Eh, çok temin oldum. Bende şahesli. Vay Allah. Vida yuvalarını içeride unutmuşum. Değişik bir hanım. Böyle işler hep gelir mi elinden? Tabii tabii. Ablam çok beceriklidir. Ah, böyle hanımlar da var demek. Yaşadıkça neler görüyor insan. Bu tür işlerden hiç anlamam ben. Hep kocam yapar. E, erkek işi zaten bunlar. Çakır! Hani yardım edecektin bana? Geliyorum baba! E, oğlan hep böyle çimçinayla mı dolaşıyor elin içinde? Şey... Çakırım gözleri görmez bu yüzden. Ay öyle mi? Vah vah vah vah! Bir tuhaflık sezmiştim zaten. Çok üzüldüm. Kör olmanın neresi tuhaf Şahistan'ım? Ayrıca biz üzülmüyoruz. Çakır görmeden de hallediyor. Şey ben bir kahve yapayım size. Fidan teyze konuştu sonunda. Ölüyorum dedi. Ölüyorum <gülüyor> mu dedi? Kim? Kayınvalidem. Ama önemi yok ölüm döşeyin dedi. Ben şimdi gider bakarım ona. Ay, anlamıyorum hiçbir şey anlamıyorum. Aa, a, a. Sen ne zaman üstünü değiştirdin? <gülüyor> Siz demin Ayşegül'le tanıştınız herhalde. Ben Gül Ayşe. Ayşegül'ün ikiz kardeşiyim. Fitnat teyzeyi önemsemeyin bir şeyi yok. Pek değişik bir aile bu. Evli değilsiniz anladığım kadarıyla. Değiliz. İyi iyi aklımda bulunsun. Bütün bu kitapları kim okuyor? Benim kocamın da çok kitabı var. Çok toz tutuyorlar. Temizliyinceye kadar belim kopuyor. Bir şey değil bizim dağlı da merak saldı okumaya. Bütün gün başka şeyle uğraştığı yok. Sizin dağlı da kim? Dağlı diye kızımı söylüyorum Sultan daha on bir yaşındadır suratsızın tekidir hiç konuşmaz yani bizimle konuşmaz kaç kere okuttuk üflettirdik para etmedi okumaya merak sardı şimdi de bir şey değil bir yandan okuyup bir yandan da geziniyor evin içinde sürekli bir şeyleri kırıp döküyor. Aa, çakır Çakır dedi Çakır, de ne? Aa, çakır. çakır.